Hürmet eden rahmet bulur Mevlidine Muhammed'in Rahmeti hak nazil olur Mevlidine Muhammed'in Meclisi mevlid güllenir, meyi muhabbet allanır Nuri saadet dallanır Mevlidine Muhammed'in Mevlidini kim guğuş eder, badeyi aşkı nuğuş eder Ummanı rahmet guğuş eder Mevlidine Muhammed'in Lütfi bu gafletten uyan, merhameti hakka dayan Ol rahmeti hakka şayan Mevlidine Muhammed'in. Hayırlı akşamlar. Mevlid-i Nebi haftası olması hasebiyle bu akşam sohbetimize konu edeceğimiz Alvarlı Efe'nin Hazreti Peygamber'in dünyaya teşrifleri için yazmış olduğu mısralarla başladık programımıza. Siz sevgili izleyicilerimizin ve İslam aleminin Mevlid kandilini tebrik ederiz. Bu akşam da kıymetli üstadım Hayat İlanışı birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba efendim. Merhaba hocam. Bir peygamber aşı, bir gönül sultanı. Evet, tarihi hem de bize çok yakın. Yani hamdolsun 20. yüzyılın e, ilk yarısında ahirete gitti. 56 galiba hatta 1956 diye. Geçmiştim. ilk yarıyı da geçti. Çok yakınız yani hamdolsun. Erzurum'da özellikle çok tanınan, bilinen, çok sevilen bir zat-ı şerif. Allah'tan yani unutmakta o kadar ileri gitmedik yani. Çok unutuyoruz da. Bari Albarlefe Hazretlerini tanıyan az da olsa çıkıyor. Çok sade güzel bir üslupla şiirleri var. Yani sadece okuma yazma bilmek yeter şiirlerindeki lezzeti almak için. Onun en meşhur şiiri hakkında zaman zaman programlar yaptım ben. Evet. Ve üzerinde durdum. Dedim ki biz sadece Alvar Lefe şu şiirini ele alsak, başka örnekleri de vardır. Yozgatlı Fenni'den şu şiir alsak, yahut Ziya Paşa'nın şu bendini, terkibi bendini alsak. Efendim, Nabi'den bir eser seçtik, o. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nden. Şeyh Galip'ten. Yani Şeyh Galip'ten de bir örnek var böyle bu anlamda. Söylediğim, yani insanlığın manifestosu diyebileceğimiz ahlak kuralları, gelişim notları etkili nasihatler. Bir tek manzumede. Biri işte 70 küsur biri elimizdeki 66 mısradır. 66 11 mısradır. kıta. Her mısradan neşve tahsil etmek mümkün. Hele bu diğerlerine nispetle anlaşılırlık bakımından daha bir kolaydır. Latiftir. Bunu ümit ediyoruz. Ben o sözümü burada da bir tazelemiş olayım bu Böyle arzumu. ]miş. İnsanımıza ulaşabilmekte bir şekilde eğitim sistemimiz içinde ya evde barkta, kahvede sağda solda yani aslında biz hayatımızın merkezine koymalıyız gündelik hayatımızda bu güzel sözler yer etmeli eskiden olduğu gibi bunun faydası saymakla bitmez çünkü insanlar modernitenin baskısı altında telaşla panikle Gergin bir biçimde, mutsuz yaşayıp ömürlerini harcıyorlar ne yazık ki. Halbuki elimizin altında böyle imkanlar var. Hazır kıl kırmak kalbin kimsenin cananı incitme. Tariki aşkta bir çareyi hicranı incitme. Esiri gurbetin alan olan insanı incitme. Sabır kıl her belaya haneyi rahmanı incitme felekte hasılı insansan bir canı incitme günahkar olma fahri alemizi şanı incitme elin çekmeydi dünyadan eğer aşık isen yare muhabbet camını nuşet asıl mansur gibi dare misafirsin felek bağında bendin salma efkare düşersen bir belaya sabır kılma verir çare Felek'te hasılı insani sen bir canı incitme, Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Bulaşma çirki dünyaya vücudun pakü tahirken, Güvenme mal mülkü mansıbın efnası zahirken, Necoldu Malik Harun'un karunun felek bağında vâfirken, Nedir bu sendeki etvarı dert gönlün müsafirken, Felek'te hasılı insani sen bir canı incitme, Günahkar olma fahri, alem-i incitme. Gönül ayinesini silmek gerektir kalbi agâhe. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mâhe. Ne müşkil hacetin varsa hemen arzıyla Allah'a. Deri Mevla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Felekte de hasıl insan sen bir canı incitme. Günahkar olma fahri, alem-i incitme. 11 kıtadan dördünü okuduk. Evet. Tamamı şimdi uzun gelir. Program içinde yine gireriz de. <gülüyor> çok genç kardeşlerimiz de var bizi takip edenler. Evet. Kolay anlaşılır dediniz ama biz anlamadık diyebilirler. Haklıdırlar çünkü Türkçe'de çok büyük değişimler yaşadık. Son yıllarda, son 10 yıllarda. Hazar kıl, kırma kalbin kimsenin cananı incitme. Başka bir şey demeseydi bu yeterdi. Sakın ha diyor. hazır kıl. Çekin. Neden? Kimsenin kalbini kırma. Buraya kadar herkes anlayabilir de. Cananı incitme diye bitiriyor mısrağı. Bilenler bilir. Edebiyatımızda yar, canan, dost dendiği zaman hele hele bu tip şairlerde, bu tip şiirlerde Cenab-ı Hak kastedilir. Evet. Yani kalp kırarak Allah'ı gücendirirsin. Buna dikkat et diye başlıyor söz. Bu nasıl bir sözdür? Kalp Allah evidir derler. Beytullah. Hazreti Ömer'in sözünü hatırlayalım. Radıyallahu anh. Ey Kabe çok büyük, çok muazzamsın, çok kıymetlisin. Ama vallahi herhangi bir müminin kalbi senden üstündür. Bizim bunu anlamaya çok ciddi ihtiyacımız var. Çünkü her zaman insanlarla ilişki içindeyiz. Kul hakkı bazen dilimize geliyor, öyle söyleyiveriyoruz ama çok mühim bir mesele. Eskiler, yine eskiler, dil şikest olan hasmullah olur der. Gönül kıran Allah'a düşman olur demektir. Allah'ın düşmanlığına hedef olur demektir. Bu derece önem bu derece üzerinde duruyorlar. Geçende bir vesileyle hatırladığımız Sultan 3. Murad'ın bir beyti de Ey muradi vadeyi haktan udul etme sakın, cehdedip incitme kalbi çün gönül kıldan durur. Beş beyti tamamı nasihatlar, birbirinden üstün sözler ama burada ey murad kendine söylüyor Ey muradi Cenab-ı Hakk'ın çizdiği sınırların dışına çıkma tehlikelidir. Rızayı ilahiye aykırı düşme ve bilhassa kalp kırma kalp incedir aman dikkat et diyor. Bunu diyen bir devlet başkanı, bir hal halife sultan. Esiri gurbeti devam ediyor Alvarla Faziletleri. Esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. İnsanın profilini çiziyor. Üçlü bir tamlamayla esiri gurbeti nalan insan dediğin diyor ağlayan Gurbete düşmüş, esir vaziyetinde. o Bu esaret bizim tasavvufi edebiyatımızda çok kullanılan bir ifadedir. Şeyh Galip Merhum nasıl olduğunu soranlara diyor ki dört mıha çakılmış gibiyim diyor. Birbirine zıt dört unsurdan teşekkül ettim toprak, havası, ateş. Her birinin arzuları, ihtiyaçları, iştiyakları Onları tatmin edecek şeyler farklı. Biri mutlu olsa biri olmuyor. Yani bu dünyada dört üstü dört olur mu safa cihanda kim? Merbuti çarmıhı anasır bulunmuşuz. Yani beyit de bu. Yani dört unsur çivisine çakılı vaziyetteyiz. Bu dünyada mutlu olmanın imkanı var mı? Her zaman gözümüz yaşlı diyor. Dört üstü dört safa. Nice mümkün olsun. Burada denilen işte o esir gurbetin alan olan insanı incitme. Karşımdakinin ne olduğuna bir bak. Bu insan bu ne demek? Zavallı demek, aciz demek, muhtaç demek, eksik gurbette demek. demek, eksik demek, ölecek derdi var. E sen de öylesin. E niye yiyelim birbirimizi? E beraber gidelim daha yani. Eskiler bunu şöyle özetlerler. Ahiret yolcusunun gönül alması lazım. E gönül alması yani kırmaması öncelikle lazım tabii. E e seyir, gönül gül... alacak onun üstüne. Yani. Ki onun üstüne gönül alacak. Fakat bir başka şairimiz bu gönül alma işinin çok da zor olmadığını bize zor geldi. Tariki dil nuvazi de allıklık yapma kurnaz ol diyerek hatırlatıyor. Yani gönül okşamak işi kolaydır diyor. Kendine zorlaştırma kurnaz ol biraz diyor. Hakikaten insan ilişkilerinde şunu görürüz. Gönlü okşamak kazanmak insanların öyle zannedildiği kadar zor değildir. Bazen küçücük bir hareket bir selam, bir güler yüz, bir... Onu dinleyi vermek, Başını yaslayacağı bir omuz uzatmak. İnsanlar buna çok muhtaç. Yani herkes muhtaç. Zamanımızda özellikle... İnsafsız, merhametsiz bir yalnızlık yaşanıyor çünkü. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil diyen Hazreti Yunus Emre'yi unutmayalım. Yani... Namazın namaz olmaz demiyor tabii. Yani böyle dikini anlamamak lazım da. Yani kamil manada namaz kılan biri gönül yıkmaz diyor yani. Yıkmamalı. Namaz seni kötülüklerden alıkoymalı ve en iyi göstergelerinden biri de bu. Etrafındakilere soracaksın. Hele hele yakındakilere Yani beni nasıl biliyorsunuz? Mümkün olsa da insan bunu sorsa ve öğrense. Bir de dışarıda alkış alıp beğenilip takdir edilip de Etrafındakilere karşı haşin, zalim, farkında olmadan, gaddar, üzücü, gönül yıkıcı olma hali epey yaygındır. Evet. Minibüsteki muavin arkadaşa para üstünü alınca dört defa teşekkür eder de evde bütün hizmetlerini gören hayat arkadaşına sitemle bakar hatta biraz da sert filan davranır. Oysa ne buyurdu Cenabı ı Peygamber aleyhissalatu vesselam? En iyiniz hanımına en iyi davrananınızdır. Gönül yıkmadan sarfı nazar etmek ve gönül yapma işine oradan başlamalı. Yakınından başlamalı. Çünkü insanın aslında kıymetinin ne olduğunu en yakındakiler aile efradı bilir. Dışarıda insanı övebilirler. Parlak görünebilir. Hürmet toplayabilir. Ama gerçekten ne olduğu evdedir yakınındakilerden. Evet. <gülüyor> Tariku aşkta biçareyi hicranı incitme. İnsanın bir başka tarafını işte ayrılıktan dolayı çaresiz olan biridir insan aşk yolunda yürürken onu incitme demiştik ya aşk yolunda ahiret yolcusunun gönül alması lazım tekrar edilmiş. Sabır kıl her belaya haneyi rahmanı incitme. Belaya sabretmezsen Gönderen Allah olduğundan kalbini incitmiş olursun, kendini yani kendine zarar vermiş olursun. Şimdi sonraki iki mısra da bunu tamamlayacak enteresan bir şey yani. her kıtada tekrar ediliyor ya. Felek de hasıllı insan isen bir canı incitme özet olarak diyor. Yani sana söyleyeyim. İnsan isen hiçbir canı incitme. Hayvan dahil buna. Yani görüştüğü, konuştuğu kişiler Dahil olduğu gibi hayvanlar da dahil. Bir camı incitme, günahkar olma fahri alemezişanı incitme. E şimdi bu ne demek? Ne demek hocam Bu, bu, bu şu demek galiba. Günahkar olma anladık. Her Müslümanın. Yani öyle bir gayreti olacak. Olacak. Düşerse tövbe edecek falan ama günahkar olma hali fahri alemezişanı incitir. Yani cenab Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem incitir. Bunu yapma. İşte burada dikkat etmek lazım. Yani mahşer gününde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sana şöyle derse oldu mu şimdi böyle geldin? Ya böyle günahla, kirle, lekeyle ya benim ümmetim saadet ehli en büyük en kıymetli ümmetin mensubu olarak geldin tamam ama yakıştı mı şimdi yani bu sırtındaki yük, bu lekeler oldu mu yani? Üzdün bizi, beni mahcup ettin. Yani buna muhatap olma diyor, onu incitme. Cenab-ı Peygamber'i incitme. Günahın bu yönünü. Hiç hesaba katmıyoruz aslında. Acıyoruz. Bunu hatırlamak cesaba lazım. Şey. Ya Günah benim falan da yani Allah affetmezse ne yapalım işte falan. Yok abi öyle, öyle yaklaşma meseleye. Size çok acıyan, sizi çok seven, size bir fenalık gelmemesi için titreyen bir peygamber gönderdim ben size diyor allah Teala. Ya. O bizim e, için titriyor. O miraçta bizi arz etti. Sordu Allahu u Azimüşşan, ne istersin? O ümmetimden korkuyorum ya Rabbi. Günah işliyorlar. Onlar tamuya cehenneme düşecek diye korkuyorum. Ve biliyorsunuz müjdeler alındı. Efendim o bizim için dertlenirken. O bizi düşünürken, bizim lakayt olmamamız hatırlatılıyor işte bu şiirde. Geçiyorum ikinci kıtaya. Oyunca. Elin çekmeyle dünyadan eğer aşık isen yara. Demiştik ya, yar dendiği zaman, can, canan dendiği zaman, dost dendiği zaman, Allah kastedilir genellikle. Burada da öyle. Allah'a dost olmak için dünyadan meyilini çekmelisin, dünyaya meyletmemelisin. Çünkü Dünyayı sevmeni istemiyor. Dünyayı kullanırsın. Orada bulunursun. Vazifeni yaparsın. İstifade edersin helal dairesinde ama sevmek yakışık almıyor. Dünya ile ahiret birbirinin zıddıdır. İkisinin sevgisi bir kalpte birleşemez. Cem-i zıddayn muhaldir. İki zıddın sevgisi bir kalpte birleşemez. Dünya niye kötü? Allahu Teala'nın düşmanı olan nefsi besleyip şımartıp azdırıp onu şahlandırdığı için düşmana yardım ettiği için o yüzden dünya ile ilişkileri düzenlemeli meyli dünyadan eline Yani ona gönlünü bağlama. Daha önce temas etmiştik. Hz Mevlana dünya deniz gibidir diyor. Sen gemisin üstünde yüzüp ahirete gideceksin. Ahiret sahiline çıkacaksın. Altında olduğu müddetçe dünya, sen gemi olarak üstünde yüzdünce problem yok ama su geminin içine girerse batırır. Yani kalbe girerse batırır. Bu şöyle de özetlenmiş, İslamiyet'te paranın yeri ceptir. Yani kalp değildir, sevgisi zehirdir. Kullanırsın, istifade edersin. Helal dairesinde sudutlar belirlenmiştir zaten. Belli bir miktara ulaştığı zaman onun bir zekat farzı vardır. Onu yerine getirirsin. Hatta tavsiye ederken alimler diyorlar ki zekatını fakirlere yalvara yalvara vermelidir. <gülüyor> Aman benim zekatım al. Yani <gülüyor> Benim bu ya, temizli. Hazreti Cüneyt anlatmıştım ya. Cüneyt-i Bağdadi dayısı sırrı zekatiye. Babasının zekatını götürüyor. Bir avuç gümüş Babası işte götür yavrum dayın Hazreti Sırrı Sekati büyük bir İslam alimi gönül sultanı kabul etmeyince geri getiriyor babasının ağladığını görüyor. Niye ağlıyorsun babacığım Allah dostlarının beğenmediği gümüşü biriktirmeye ömür harcadık diyor. Yazık olmuş bize diyor o kıymet vermiyor. Demek ki bu kıymetli değil biz, biz ne, ömrü nereye harcadık ben ona ağlıyorum diyor. Çocuk hassas ve zeki tekrar gümüşleri alıp gider ve bu defa dayısına hitaben der ki babama adalet sana ihsan eden Allah hakkı hatırı için kapıyı aç. Ne demek istedin yavrum der. Babama zekatı emretti. Bu adalettir. Sen alıp almamakta muhayyersin. Alsan da almasan da yargılanmazsın. Sana bir şey denmez. Bu da ihsandır. Bu muamele farkı sebebiyle onun hatırına aç diyor. Gümüşlerden önce seni kabul ettim diyerek Hazreti Cüneydi sonra da lütfen Zekatı kabul ediyor. Zekatı yalvara yalvara ver. Bu ne demek? Sadaka vermenin adabını anlatır eskiler. Elini altta tut diyor. Altta tut elini. Şöyle üstten, yani üstten böyle üstten. hava atma yani. Alttan tut. Bir şey daha var. Hani genel kuraldır değil mi? Sağ elin verdiğiniz bilmesin. Nafile için, sadaka için. Yani yaymak, dedikodusunu etmek, konuşmak bir tarafa. Kameraları çağırıyoruz işte herkes görsün. Yani, yaymayı bırakın ya. yani Riya gösteriş tabii mahvediyor, zehirliyor. Nafile verme daha iyi ya verme daha iyi. Gece nafile ibarete kaldırmış oğlunu bir Allah dostu. Ev ahalisi uyuyormuş, babacım herkes uyurken biz ne güzel ibadetliyiz falan demiş çocuk. Yavrum bunu diyeceğine uyusan iyiydi demiş yani. Aynen. Yani kendini beğenme asıl olursa nafile fayda olmaktan çıkar zarar olur. Farzlar için geçerli değil bu orada durum başka ama. Yani altta tut elini. E, sen vererek kendini kurtarıyorsun. Sen neyin havasını atıyorsun ya? Allah göstermesin. Sadaka sana gelecek belayı önler. Sadaka ömrü uzatır. Ne müjdeler var. Lütfetti kabul etti. Allah sana böyle bir fırsat verdi. Verebileceğin zekat vermenin veya sadaka vermenin uygun olduğu bir fakir karşına çıktı. Şükret kardeşim ya. Haline şükret. Bunu nimet bilip bunu nimet bilip. Tabii. tabii. Evet. Muhabbet canını oşet. Asıl Mansur gibi dare. Vallaha Mansur Hazretleri aşkın şehidi efendim bütün iradesini, aklını örten aşk sebebiyle mahzurlu, şeklen mahzurlu olan sözü söylemekten asla vazgeçmeyip idam edildi. Hadise kısmen de olsa malumdur. Yani aşkın diyor şerbetini iç de sonunda Mansur gibi, hallaca Mansur gibi asılacaksan asıl yani, değer yani. Aşk için gittinse değer. Burada tabii ki İlahi aşkı kastediliyor. Misafirsin felek bağında, bendin salma efkare Fikirler, efkar dert, tasagam, hüzün bilmem ne değmez diyor. Misafirsin şurada diyor. Misafir olarak geldiğin dünyada, ya zaten senin bir şeyin yok ki kaybettim. Neyi kaybettin senin miydi ki? Can dahil senin neyin var ki yani? Bir şeyin yok. O halde kaybettim falan, der, kazanamadım veya elde edemedim. E, Efkarlanma dert etme, misafir gibi seyrederek geç. Nailî merhumun dediği gibi mestâne nukûşe süveri aleme baktık. Her birini bir özge temaşâ ile geçtik. Biz diyor bu dünyaya bir geldik diyor. Baktık çok renkli süslü ortalık karışık. Şöyle diyor yarı baygın. Baktık geçtik diyor. Şimşek gibi çaktık geçtik diyor. Yani çok içine girme. Kalbinde yerleştirme. Hele hele dertlenmek tasalanmak hepten abes diyor. Yani lüzumsuz bir şey. Bir hiç için kendini Üzmüş olursun. Derdi dünya olanın e, derdi bitmez. <gülüyor> <olurdu>. <gülüyor> Efendim, düşersen bir belaya sabır kıl. Mevla verir çare. Belaya düşünce de sabır et. Allah çaresini verir. Zaten belanın kendisi bizatihi çaredir. Yani o bir sebeple gelmiştir. Ne olursa olsun lehinedir yani. Hiçbir sebep olmasa durup dururken senin günahlarını temizleyen bir sabundur bir detercandır yine karlısın. Dereceni arttırır Allah ile aranda bir mesajdır sana bir sana gönderilmiş bir mektuptur. Gelecek nimetin zarfıdır zarfı Belazımının da belazımının da rahat olduğun anla diyor Fuzuli. beyti getiremedim şimdi ama belazımın da rahat olduğun izhar eder sana, e Felek Hudehar hoş dengül bergi ter vermez. Boşu boşuna dikenden gül gelmiyor sana diyor. Diken bir beladır gülde nimet. Önce dikeni görürsün, belaya uğradık zanneder, sızlanırsın. Sabredersen peşindeki nimetil alır, kavuşursun diyor. İşte belaya uğradığın zaman sabır kıl, Mevla verir çare ve tekrar ediyor. Felakta hasıl insan bir biricağım. Oraya girmiyorum tekrar. Bulaşma çirki dünyaya vücudun pakü tahirken. Pak Farsça kökenli, tahir Arapça kökenli ikisi de temiz. İşte Osmanlıcada, Osmanlı Türkçesinde böyle zenginlikler var. Evet. Aynı anlama gelen kelimeler bazen böyle ikiz kullanılıyor, birlikte kullanılıyor. Ahzuk etmek, hukukta kullanılır mesela. Ahzetmek de almaktır, kabzetmek de alıp tutmaktır falan ama bir araya gelince mana kuvvetlenir. Burada da öyle pakü tahir. İlla günümüz Türkçesine tercih edelim denilirse bunu tertemiz. Evet. E, temiz değil de tertemiz. Evet, tertemiz. Sen tertemiz yaratıldın. Dünyanın çirkefine bulaşma. Bulaşma çirki dünyaya. Vücudun pâk tahirken, Güvenme malum mülkü mansıbâ efnâsı zâhirken. Mal, mülk, makam. Üçü de kaybolmak üzere, elden çıkmak üzere verildiğinden ona sakın güvenme mansıb dünya azline değmez der eskiler. Diyelim sana büyük bir makam verdiler, Allah herkese tebrik etti çiçekler saksılar filan geliyor gidiyor böyle çelenkler geliyor. Ya bu ne demek? <gülüyor> Nasıl olsa bırakıp gideceğin bir şey için boşu boşuna kutlanıyorsun. Hiçbir sebep olmasa yaş haddinden emekli olacaksın yani bu senin değil. <gülüyor> Öleceksin başka hiçbir şey olmasa o halde senin değil emanettir. Buna güvenip de e, harcama diyor ya güvenini boşa harcama. Ne oldu malı Karbi de örnek veriyor. Nece oldu malı Karun'un felak bağında vafirken herkesin imrendiği dünyalar kadar servet onundu. Ne oldu? <gülüyor> Ferud'un hazinesini Nuşirevan genciyle Karun malına katıp sen malına kattın tut demişti Hazreti Yunus Emre evet. ilk önceki programımızda. Karun'un Nuşirevan'ın efendim sayıyor tarihteki o büyük zenginleri. Hepsini üst üste koyduk şimdi. Koydun. Hepsi de senin oldu. Ne olacak? bırakıp gideceksin. Bir avuç yerde yatacaksın diyor. Bunu unutma. Senin değil, emanettir. Nedir bu sendeki et var dert, gönlün misafirken? İkinci kez misafirlik vurgusu var. Hadis-i şerif: "Kun fi'd-dünyâ ke enneke garîbun ve min ashabil Gören dakikadan çok bir şey biliyor falan zannedecek. Bir hadis-i şerifi ezberden okuyabildikse o. <gülüyor> bu dünyada yolcu gibi ol veya garip ol. Kendini kabir asabından say. Kabir ehlinden say. Allahu alem ve alimde hadisi şerif. Yani bu vurgu çok yapılıyor. Misafirsin. Geldin gidiyorsun. İşte geldik gidiyoruz. Anadolu'da dendiği gibi kazık çakacak gibi da davranma. Hiçbir manası olmaz. Gülünç duruma düşersin. Ee, senin olmayan bir şeyi bir beyitinden ağabey merhum diyor ki mal veya servetle övünen veya makamla övünen kişi diyor dilenciye benzer ki kendisine birisinin verdiği gömlekle övünüyor. Görenler de biliyor ki ya dilenci işte birisi merhamet etmiş bir gömlek vermiş bunu da öyle olursun diyor yani övünürsen. Bir farkın yok diyor yani ondan. Dilenciden bir farkın yok çünkü o da emanet, bu da emanet. <gülüyor> Demin okuduğumuz dört kıtadan dördüncüsü yani şehrin son kıtası. Gönül aynasını silmek gerektir kalbi agahe. Kalbi uyanık olanın gönül aynasını temizlemesi gerekir. Bu tabii ahlak ilminde. Tasavvuf terbiyesinde kalpten giderilmesi beklenen istenen hastalıklar, kibir, ucub, riya, haset, hubbi, dünya, hubbi, riyaset falan sayılır kitaplarda. Efendim İslam ahlakı kitaplarında sayılır ve bunların giderilmeleri, hastalığın şiddeti, e, tehlikesi nelere sebep olacağı. İşte bu mesele anlatılarak kalbin bu hastalıklardan özellikle en başta da kibir sayılır. Yani küfürden sonra en tehlikeli olarak kibir sayılır. Bunların temizlenmesi lazım. Uyanık kalp sahibi birisinin çünkü kalp hastalıkları. İnsan bedeni hastalığında e, ibadetler Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uyma mesele biraz güçleşir ya ibadet zorlaşır. Evet. Kalp hastalığında da öyledir. Tembellik mesela kalp hastalığıdır. Bana birisi sormuştu öyle tembellik kalp hastalığımdan nasıl kurtulurum hocam diye. Canlı bir radyo programında ben de ne yapayım benim o hastalıktan kurtulmam için dua edeceksin dedim Bunun çaresi bu. Ne alakası var dedi. Çünkü bir din kardeşin için hayır murad ettiğinde, duayla istediğinde Allahu Teala onu öncelikle sana verir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Madem böyle diyorsun. tabii Bir de ikinci ilaç çalışkan insanlarla otur kalk mesela. Her hastalığın bir ilacı, bir çaresi var. Her şey zıddıyla tedavi ediliyor. İşte bu hastalıklar tek tek sayılır. Ayrı bir ilim üçüncü ilimdir yani. Kelam, fıkıh ahlak Evet. evet. Buna temas etmiş. Muhabbet şemsi doğmuşken ne lazım mihrile mahe? Aşkın güneşe doğduysa ay ve güneş olmasa ne olacak diyor. Yani. Kıymeti yok artık. Dü yani gece ve gündüzü olmasa da olur. Yani dünya olmasa da olur. Yani ballar balını buldum dükkanım yağma olsun diyen Hazreti Yunus Emre'nin efecesi bu işte. Alvarlı efecesi. Onlar aynı şeyleri söylüyorlar aslında. Üslup farkı var sadece. Ee, hani demişti geçen de bir televizyon programında, hani program sunan arkadaş vesile tüm Necat nasıl yazılır, bir insan bunu nasıl yazabilir diyor da. Evet. Efendim İsmail Bey. Sunucusu ona yardım ediyor. Abi onu bir kişi yazmadı ki bir medeniyet yazdı diyor. Doğru bir evet, söylüyor? bir medeniyet yazdı. O onun elinden yazıldı. Ne müşkil hacetin varsa hemen arz eyle Allah'a. Derdini Allah'a arz et. Allah ile arayı düzelt. Elini aç dua et. Esasen dert ve belanın geliş sebeplerinden, hikmetlerinden biri de budur seni duaya teşvik eder. Evet. Böylelikle zarar olmak şöyle dursun kardır. Ve insan bu arada hem gönlünü açmış oluyor bu derdi yüzünden Allah'ı hatırlamış oluyor Allah'a ha almış oluyor tabii, anmış oluyor Allah ile arayı düzeltiyor ne kadar az anıyorsunuz buyuruyor Allahu Teala ne kadar az zikrediyorsunuz insan aslında bir şey demeye çok fazla konuşmaya hacet yok dilinde ne varsa en çok onu seviyordur yani dil kalbin aynası insan sevdiğini anar andığını sever bu elinde de değildir yani. Allah'ı seven Allah'ı anar. Kendisi gibi olanı Allah aşığını arar. Hem dert yani annesi çocuğunu kaybeden bir anne yine kendisi gibi çocuğunu kaybeden bir anneyle ancak dertleşebildiği gibi. Allah dostu da Allah dostunu arar. Nâdanlar eder sohbeti adamla telezzüz. Divanelerin hem de mi divane gerektir demişti Ziya Paşa. Herkes kendine benzeyen yani de, deliyse deli arar. ise divan cahilse cahili arar. Allah haşi ise kendisi gibi Allah haşi olan arar. Derim evla dururken bakma lütfi başka dergâhe. Allah kapısı dururken başka kapıya bakma lütficim. Bütün bu nasihatleri kendisine yöneltiyor. Edebiyatımızın işte her zaman karşımıza çıkan bir özelliğidir. Bu tür nasihatları sanki birisine yapıyormuş gibi değil. Son tahlilde ben nefsime söyledim. Ben kendime söyledim. Sözüm, nasihatım bana dur diyerek her son mutlaka bunu yaparlar. Evet. Şimdi hocam <gülüyor> e, Alvar Lefe'nin e, Birinci Dünya Savaşı'nda Erzurum'un Rus işgalinden kurtulması için halkı kıyama çağırması ve sanki bize burada şöyle bir durum var hani öyle işte İmam Efendi oturur bir köşede et diye karışmaz, süt diye karışmaz Ya. E, dediğimiz ya. bir durum var. Olur mu hiç? Olur mu hiç? İşte Yanlış anlaşılma ihtimali olan bir iki iyi ki temas ettin doğru söylüyorsun. Orda arslan kesilir. Öyle de olmalıdır. Zaten güzel ahlaktandır. Evet. Dinine, namusuna, vatanına bir muaraza olduğu zaman. Bir saldırı olduğu zaman. Boynu bükük tesbih çeken adamı yalın kılıç veya tüfeğini kuşanmış arslan gibi görürsün meydanda. Bakın. Sen ona örnek verdin. Doğru, hakikaten harfde bulundu. Erzurum'un müdafasında. İmam Efendi deyince de ondan bahsedeceğini zannettim. İmam Efendi adıyla meşhur. Evet zaten orada Harputlu. hep imam diye geçiyor. Hayır hayır. Başka birisi var. Bizzat var. Evet. Harputlu. Palulu Efendime Osman Bedrettin Hazretleri. Tasavvuf büyüğü 1924'te vefat etti. 28'de vefat etti o da. Aralarında bir 20 yıl var yaklaşık. O da dışarıdan baktığın zaman şey yani müritleri var efendim yani bu işte bir hırka bir lokma ha, yani bir lokma bir hırka et tas etkisiz. bir çorba yani bu yanlış anlama yanlış görme meselesidir o arslan gibi mücadele edilir efendimiz aleyhisselatü vesselam hem eshabu sufeye rehberlik eder onlarla sohbet eder gönül sohbetinde bulunur hem de harp meydanında arslanlar gibi Hazreti Ali diyor bırak başkasını yani Hazreti Ali gibi bir arslan harp sahasında dara düştüğümüz zaman onun etrafında ferahlardık diyor. Bir adım geri atmazdı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiç korktuğu, gerilediği görülmemiş yani. Metaneti muazzam bize o yönüyle de örnektir. Belki Nabi merhumun beytini hiç burada hatırlamanın yeridir. Rehi himmette ancak kalbin nermü saht ister. Birinci misra konu dışı olduğu için okumadım. Gönül arzu ne arzuyu cahider ne tacu tahtister bu bu dünyada diyor makam se servet şöhret istemem istediğim iki şey himmet yolunda olduğum için lazım olan iki şey şudur diyor yumuşak bir kalp sert basan ayak kalbinlerim payı saat işte dediğin tam odur biz bunu medeniyetimizde derviş Gazi diye kodladık yani. Tekke de harp meydanında Gazi veya Alp Eren diye kodladık. Aynı şeydir yani. Hem yiğittir hem boynu bükük ermiştir. Karıncayı incitmekten sakınır ama harp meydanında da canını ortaya şey, koyar. Canını ortaya koyar. Kadife eldiven içinde demir yumruk. İyi ki hatırlattığınız işin bu yönünü. Hasislikten şimdi, var söyle söyle. Şimdi hocam son 12 dakikaya girdik dedi arkadaşlar. O 2 dakikada <gülüyor> geçti 10 dakikadayız. Hani e, Hı -hı. sohbet çok tattı. Estağfurullah. E, bölmek istemiyorum. E, bir Erzurum destanı varmış hocam. Evet ezberimde değil. Gördüm. Erzurum'a vatan sevgisi imamda. Sevgisi da. yani orada e, <gülüyor> istersen sevgiyi, göster. Yani ben, sevgiden bahsediyor. Yani işte Erzurum destanı. Allah korusun yani. diyor yani, er, yani. Her şairde var o. Erzurum'da bir de Hazık Mehmet var. Oranın müftüsü. Evet. Erzurum'un Abutab'ın. Marifet, Marifetname'nin yazarı İbrahim Hakk'ı evet. var. Abutab'ın. Yani, nevbahar olsun da gör. Çeşme Sara, Çeşme Pünhan. Aşikar olsun da işte gör. İşte bu vatan sevgisi. Yani bize hep bu şeyleri böyle divan edebiyatı falan e, söylendiği zaman böyle hep, ya işte bir kenarda dursun gibi, evet, bir, evet. gibi anlatılıyor ama bakıyorsun bu insanlar civan mert biraz önce bahsettiğimiz gibi Alperen e, Gazi. Hiçbir yerine, şeyde çekimgeleri yok. Protest. Yani Devlet ricalini, makam sahiplerini tenkit eden, protesto eden, sert ihtarlarda bulunan, sosyal olayları konu edinen. Yani şairleri o yönüyle de inceleyebiliriz. İçinde bulunduğu dönemin özelliklerini ve o dönemin problemlerini de yansıtırlar bir şekilde. Tabii hayatın tam merkezindedir. Öyle hayatın dışında bir şiir tarzı falan. Desin. Büyük bir yanlıştır. Hasislikten elin çek. Sen cömert ol, kanı ihsan ol. Konuşma cahilinadan ile gel ehli irfan ol. Hakir ol alemi zahir desen dehre Süleyman ol. Hakir ol alemi zahir desen manada sultan ol. Karıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman ol. Felekta hasılı insan sen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemi zişanı incitme. Cömertlik sahibi ol. Hasislikten elini çek. İşte demiştik ki kalp tek tek ele alıyor. Cahille görüşme, irfan sahibiyle görüş. Çünkü insanların münasebetleri U borusundaki suyun hareketi gibidir. Karşısınızdaki yine göre yükselir veya alçalırsınız. O yüzden ilimce senden ileride olanı, ahlakça, takvaca senden ileride olanı arayıp bulmak akıllılıktır. Onunla görüşmek akıllılıktır. Hakir ol alemi zahir desen manada sultan ol. Görünüşte küçük ol insanların gözüne batma ama mana sultanı ol. Yani zahirin harap batının mamur olsun dışarıdan gösterişli olma ama kalbin mamur olsun. Karıncanın dahi halin gözet dehre Süleyman ol. Hz. Süleyman karınca münasebetine değinerek ihtişam ve küçüklük noktasından tekrar örnek vermiş. Ben insanım diyen insana düşmez şad handanlık. İnsan diyen adam öyle kayıtsız kayıtsız gülemez diyor. Yani ne <gülüyor> hüzün ki en ziyade yakışandır bize. Yani tebessüm tamam ama hüzün galip olmalı düşen bir çareyi kaldırmadır alemde insanlık çaresizinin elinden tutup kaldır insanlık odur. Hakikat ehlinin hali durur daim perişanlık. Hakikat ehlisi perişan olur. Mesela çok mal haramsız olmaz derler ya. Yani çok zengin olmaz, çok gösterişli olmaz falan yani. Hakikat ehli biraz yani mütevazıdır. Boş versen boş ver. Yani abartmayalım. Abartmayalım. Yani parmakla gösterilmek din veya dünya işlerinde parmakla gösterilmek bir kişiye felaket olarak yeter. Bir işe yetme kim gelsin sana sonra pişmanlık. Sana pişmanlık getirecek işleri yapma. Bir kıta daha okumaya vakit var mı? Bitiriyor muyuz? Şimdi hocam işaret falan halledelim burada. Bak neredeyse unutuyordum. Evet. <gülüyor> Su gibi amar Adem dem dem çağlar gider. Kanunu kadim budur. Ağlar gelir, ağlar gider. Allah Allah. Bir daha okuşunu ya. Su gibi amar Adem dem dem çağlar gider. Kanunu kadim budur. Ağlar gelir, ağlar gider. Kanunu kadim budur. Ağlar gelir, ağlar gider. Amar kelimesini ben anlayamadım. Seçtiğin kelime o mu? Lugata Yok, kadimi katalım. seçtim ama Amara'da bakarım tamam, hocam. Hadi bakalım hızlıca bakalım merak hocam ettim hocam. ya. Yani Amarı Adem. Allah Allah. Umuru Adem azizim. Öyle Büyük yani. bir ihtimal öyledir hocam. Ama ya ad ad şey Adem oğlunun işleri, insanın işleri böyledir. Tamam. Umuru Adem. Evet, evet. bedem. He, evet. zaman zaman üst üste her zaman evet always yani çağlar gider He. kanunu kadim tamam. budur ağlar gelir ağlar gelir. Kanunu kad ya kadime, bakacak, kadime Bak, bakalım hocam Allah-u Teala'nın sıfatları zati sıfatları vücut kıdem beka ve ahtaniyet muhalefetün lil havalis nefsihi kadim Allah kadimdir şimdi buradaki anlamı ne evet şimdi burada onlara da girmiş eee Şöyle diye Hı. alalım hepsini. Evet. Ee, öncesini bilir kimseye bulunmayan, öncesi bilinmeyen şey, evet. başlangıcı olmayan, öteden beri mevcut bulunan. Hakim Bey buradan bu yol geçiyor. Ne zamandan beri kimse bilmiyor. Dedem de öyleymiş. Öncesi bilinmiyor. Kadimdir. de evet. Devam ediyor hocam. Ha. Ee, geri taraftan işte en geniş anlamında, başlangıcı olmayan öteden beri mevcut olan diye devam ediyor Allah-u Teala'nın sıfatı kıdem sıfatı kadim olma hali güzel bu meseleyi hallettik onu mesele umurda de anlaştık diyeceğim. değil mi Amar değil umurmuş ama umur, tamam. umur alem böyle böyledir gelir gider takma kafaya ya diyor işte ne ya Ya biraz eğlenceli bakalım şu dünyaya ya Şimdi yani. hocam e, o kadar çok telaşlıyız ki bir şeyler elde etmenin derdinde olduğumuz için durup şöyle kendimizi dinlemeye fırsatımız Kefeni var. alıp bazen görmeli belki günde. Eve koymalı böyle salonda baş köşeye ara sıra bakmalı. Selamlaşmalı şey, var öpüp koklamalı. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel hocam içinde gül suyu falan da var. İnsan onun giyesi geliyor gördüğü zaman. Ya. <gülüyor> Ehli irfanım diyor her yerde benden atma meydana. El elden belki üstündür ne lazım uyma şeytanı. <gülüyor> yakın olmak dilersen Hazreti Hallaku ekvane cihanda tatlı dilli olması lazımdır insana felekte hazlı diye devam ediyor. Ben diyor bilgiliyim falan diye ortaya çıkma diyor. Bilmediğin neler vardır. Defterü divana defterü divana sığmaz söz gelir divaneden. Akıllıyım diye hava atma diyor. Deli zannettiğim bir şey söyler kitaplara sığmaz diyor. Haddini Hı. bil el elden müstündür Ne lazım şeytana uyma. Çünkü o şeytanın iyi Kandırır yani kendini önemli zannettirir falan çok biliyorum falan filan zannettirir. Düşme tuzağı diyor. Yakın olmak dilersen Hazreti Hallaku Ekvane Allahu Teala yakın olmanın yolu şudur. Tatlı dilli olması lazım insanın ki yine o kalp gönül kazanmakla alakalı. Celi'sin meclisi ehli hakikat ol firar etme. Hakikatten kaçma. Hevayı nefsine tabi olan yerde karar etme. Günah işlemek orada adet haline gelmişse bulunma sana da bulaşır. Tekebbürlük eden insana asla itibar etme. Kibirlenirse ona değer verme. Kibirlenene kibirlenmek sadaka vermek gibi sevaptır der Sana cevru cefa ederse bir kez inkisar etme. Biri sana eziyet ederse de kırıklık gösterme. Sabır tahammül et. Vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın? Eser yerinde değil, eser yerler yerinde hanıya tahtı Süleyman'ın, yalınız adı kaldı âle zahirde Lokman'ın geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın yine mütekerrer beyit. Zamanın vefasını gören var mı? Hazreti Süleyman'ın tahtının yerinde yerler esmiyor mu? Hazreti Lokman'dan geriye bir isim kalmadı mı? Bir rüya gibi senin de ömrün geçecek. Kaç dakika kaldı bak sana bir fayda yoktur efendim. Sana, daha var hocam. Sana Hiç bir fayda, fayda yoktur. Gibi gibi Bilirsin ver. halkı gıybetten. Gıybet etmekten sakın abi bir fayda yoktur. Yani değil mi efendim? O kardeşinin ölü etini yemek gibidir diyor. Daha ne kadar çirkin mi? Tiksindiniz değil mi buyuruluyor ayette malen. Yani o kadar çirkin. O kadar çirkin bunu yapma diyor en çok yani kolaylıkla düşülen ve çok büyük olan bir günah olduğundan buna bilhassa işaret edilmiş gıybet kanser gibidir toplumu çürütür Cenab-ı Hak hepimizi e, muhafaza buyursun. Şimdi son 3 dakikanın benim. içindeyiz hocam Heh. şimdi e, madem öyle bu bunu bitirelim istiyorum. Gözün aç alemi bir bir geçirsen çeşme ibretten zarar gördüm diyen gördün mü sen ehli muhabbetten yeme kul hakkını korkarlasan rızı kıyametten son kıta okumadığımız son kıta Evet hocam buyursun. Hakikat bahrinin gavvası ol terki i mecaz ile çıkar ha almazlûmun ahını sen ihtiraz ile çekilsemti habibe ey gönül azmi hicaz ile yüzün tut takip ayına hemen arzını ı niyaz ile ben akarat ''Hakikat denizinde dalgıç ol, mecaz olan dünyayı boşver, mecaz terk et, hakikata yönel, mazlumun ahını da alma muhakkak çıkar.'' Artık Medine-i Münevvere'ye git ey gönül azme hicazıyla çekil semti Habibe. Herhalde bir umreye gitme veya hacca gitme muradı ya da Allah nasip etsin de orada öleyim dedi. Belki kim bilir bilemiyoruz. Yüzün tut takip payine hemen arzı niyazıyla o toprağa yüzünü sür ve niyazet dua et. Felekte hasılı insan sen bir canı incitme. Günahkar olma fahri alemizi şanı incitme. Sana da sabrın için seyircilerimize de çok çok Şimdi hocam ediyoruz. şurada çok kısa bir e, dörtlüğü vardı. Hadi Onu, e, Söyleyelim madem Hala. öyle. <gülüyor> Aşık der incidenden, incinme incidenden, kemalde noksan imiş incinen incidenden. Evet. Harika. Böyle buna biz neyse hlimim seni diyoruz. Gayet basit görünüyor ama iç içe sanatlar var. Aşık der incidenden. Denden, den, Farsça denden, ağız demektir. Ee, inci gibidir dişleri diyor aşıya göre sevgilinin. Yani inci gibidir dişleri. Gözünü oradan ayırmaz. İncinme, inci den. Birisi seni incitirse incinme. Neden? Kemal'den oksan imiş. İncinen, inciden den. Abi bunu iyi anlamak lazım ya. Yani kötülük eden değil, kötülükten incinen kaybetti diyor. <gülüyor> Allah Allah. Teşekkürler. Sağ olun. Bu akşam da bir programın sonuna geldik hocam. Allah razı Gönül Sultanları'ndan Alvarlı Muhammed Yütfi konuştuk haftaya. Başka bir şairimiz ve eserleriyle karşınızda olmak üzere hayırlı akşamlar.